عیشه دو انسان محمدان، ابدهو و رسولو. اما بعد فاین نهای راهدیست کلام الله و نهای راهدی هدیه محمدین سالالله و عليه و سلم. و شرال امور مختصر توها و کل مختصرتون بیا و کل بدرتون دلاره و کل درالده تفنر اما برد. کلیشیم از اونجایی که بیایید به این سوال می‌خواهیم به این سوال می‌خواهیم پاسخ İnşallah devam edeceğiz. Aleykümselam ve Rahmetullahi Zillahi Aleyküm. Aslanos hoş geldin kardeşim. Neredesin Ahi? Derslere gelmiyorsun artık. Neyse bunu sonra konuşalım. <gülüyor> ee, Sebe suresi hakkında kısaca bilgi vereyim. Ee, Mekke'de nazil olmuş bir sure. 54. 54 ayet. Bu arada özellikle hani, e, nuzul edildiği yerleri belirtmek istiyorum. Neden? Suresiyi dinlerken e, o dönemki İslam ve onun şartlarına da hani biraz o anlamda düşünelim, hani o şartlarda değerlendirelim diye e, biliyorsunuz Mekki sureler e, İslam'ın ilk nuzul edildiği dönem ve o dönemin şartlarına çok daha uygun oluyor. E, med med med medeni sureler deniyor yanlış bilmiyorsam. Yani onlar da biraz daha e, uzun vadede hani daha çok böyle hani dikkat ederseniz. E, şerhi hükümlere çok daha fazla dayalı oluyorlar. E, 54 ayet demiştik. E, yalnızca 6. ayeti Medine'de inmiş. Seb-e kelimesi bir, Yemen'de bir bölge veya e, orada olan bir kabileye nispet ediliyor. 15. ayette e, bu yerin adı geçtiği için ya da Kamil bu şekilde sure isimlendirilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd göklerde ve yerde bulunanların hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de Hamd O'na mahsustur. O, hikmet sahibidir, her şeyden haberi olandır. Yerin içine gireni ve O'ndan çıkanı, gökten yedini, oraya çıkanı bilir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. İnkarcılar, kıyamet bize gelmeyecek, dediler. De ki, Hayır. Gaybı bilen Rabb'im hakkı için O, mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır yazılıdır. Allah, inanıp iyi işler yapanları mükafatlandırmak için her şeyi açık bir kitapta tespit etmiştir. Onlar için büyük bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına uğraşanlar için de en kötüsünden elen verici bir azaf vardır. Kendilerine bilgi verilenler Rabbinden sana indirilenin Kur'an'ın gerçek olduğunu bilir. Onun mutlak kalif ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Kafir olanlar kendi aralarında şöyle dediler. Çürüyüp paramparça olduğunuz vakit yeniden dirileceğinizi söyleyerek haber veren kişiyi gösterelim mi? Acaba o yalan yere Allah'a iftira mı etmiştir? Yoksa onda delilik mi var dediler? Hayır. Hayır. Ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve derin bir sapıklık içerisindedirler. Onlar gökte ve yerde önlerine ve arkalarına bakmıyorlar mı? Dilesek onları yere batırırız ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demiri yumuşattık. Geniş sırlar imal et, dokunmasını ölçülü yap. Ey Davut Hanedanı, iyi işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgara da Süleyman'a onun emrine verdik. Ve onun için erimiş bakarı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli azabı tattırırdık. Onlar Süleyman'a kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davut ailesi, Şükrenin kullarımdan şükreden azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun öldüğünü ancak, değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Sonunda yere yıkılınca anlaşıldı ki, Çinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. Andolsun, Sebe kavmi için, oturduğu yerlerde büyük bir ibret vardır. Biri sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. Onlara, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rabbim. Ama onlar yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine arimselini gönderdik. Onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik. Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz nankörden başkasını cezalandırır mıyız? Onların yurdu ile işlerini bereketlendirdiğimiz memleketler arasında kolayca görünen nice kasabalar var ettik. Ve bunların arasında yürümeyi konaklara ayırdık. Oralarda geceleri, gündüzleri korkusuzca gezin dolaşın dedik. Bunun üzerine, ey Rabbimiz, aralarında yolculuk yaptığımız şeylerin arasını uzaklaştır dediler. Ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları ibret kıssaları haline getirdik. Ve onları büsbütün parçaladık. Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır. Andolsun iblis onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. İnanan bir zümrenin dışında hepsi ona uydular. Halbuki şeytanın onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. Ancak ahirete inananı şüphe içinde kalandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin gerçekten her şeyi koruyandır. Müşriklere de ki Allah'tan başka ilah saydığınız şeyleri çağırın. Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahiptirler. Onların da hiçbir ortaklığı yoktur. Allah'ın onlardan başka bir yardımcısı da yoktu. Özür dilerim, Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktu. Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince, Rabbimiz ne buyurdu derler, Onlar da hak olana buyurdu derler, O yücedir, büyüktür. Resulüm, de ki, Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah, o halde biz veya siz, ikimizden biri, ya doğru yol üzerinde veya açık bir sapıklık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçtan siz sorumlu değilsiniz. Biz de sizin işlediğinizden sorulacak değiliz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak ve sonunda aramızda hak ile hükmedecektir. O, en adil hüküm veren, her şeyi hakkıyla bilendir. De ki, ona Allah'a kattığınız ortaklarınızı bana gösterin. Hayır, Bilekiz, yegane galip ve her şeyi hikmetle idare eden ancak Allah'tır. Biz seni bütün insanları ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Eğer sözünüze doğruyseniz, vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman kopacak derler. De ki, size öyle bir gün vaat edilmiştir ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Kafir olanlar dediler ki, biz hiçbir zaman bu Kur'an'a ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız. Sen o zalimleri Rab'lerin huzurunda tutuklanmış birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf sayılanlar büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız elbette biz inanan insanlar olurduk derler. Büyüklük taslayanlar zayıflık taslayanlara kıyamet gününde size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Bilaki siz suç işliyordunuz derler. Zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara hayır. Gece gündüz işiniz tuzak kurmaktı. Çünkü siz daima Allah'ı inkar etmemizi, ona ortak koşmamızı bize emrederdiniz derler. Artık azabı gördüklerinde için için yanarlar. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta oldukları günahları yüzünden cezalandırılırlar. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlık ve şımarık kişileri Biz size gönderilmiş olan şeyi inkar ediyoruz demişlerdir. Ve biz malca ve evlatça daha çoğuz. Biz azaba uğratılacak değiliz dediler. Peki Rabbim dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne evlatlarınız. İman edip iyi amelde bulunanlar müstesna. Onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükafat vardır. Onlar cennet odalarında güven içindedirler. Ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlara gelince, onlar da azapla yüz yüze bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine bol bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz, hayıra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah, onların hepsini toplayacak sonra meleklere, size tapanlar bunlar mıydı diyecek. Melekler de, sen yücesin, bizim dostumuz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı, çoğu onlara inanmıştı diyecekler. Bugün, birbirinize ne fayda ne de zarar vermeye gücünüz yeter. Biz zalim olanlara yalanlamakta olduğumuz ateşin azabını tadın, diyeceğiz. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman demişlerdi ki, bu sizi babalarımızın tatlı çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir. Ve yine bu Kur'an da uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir, dediler. Hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler de bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir, dediler. Halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz gibi senden önce onlara bir uyarıcı peygamber de göndermemiştik. Onlardan öncekiler de peygamberlerini inkar etmişlerdi. Bunlar öncekilere verdiklerimizin onda birine erişmemişlerdi. Böyleyken peygamberimi yalanladılar ama benim karşılık olarak verdiğim nasıl olmuştu? Resulüm onlara de ki size bir tek öğüt vereceğim. Allah için ikişer ikişer veya teker teker ayağa kalkın. Sonra da düşünün. da yani peygamberde hiçbir delilik yoktur. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran peygamberdir. De ki ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. De ki kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya, ortaya koyar. Çünkü o gaybı çok iyi bilendir. De ki, hak geldi, artık batıl ne bir şeyi ortaya çıkarabilir, ne de geri getirebilir. De ki, eğer haktan saparsam, kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesindedir. Şüphesiz o, işitendir, yakındır. Resulüm, telaşa düştükleri zaman bir görsen, Artık kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. İş işten geçtikten sonra ona inandık demişlerdir. Ama uzak yerden dünya hayatı gelip geçtikten sonra imana kavuşmak onlar için nasıl mümkün olur? Halbuki daha önce onu hakkı inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden galip hakkında atıp tutuyorlardı. Artık... Bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şey arasına perde çekilmiştir. Şüphesiz onlar kendilerini endişeye düşüren bir korku içindeydiler. Sadakallah ailesin.